قلنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا إلا وأنتم مسلمون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 Semayu ta'ala ve resuluhu fakat faza fawzan azima amma ba'd fa in asdaq al hadis kitabullah wa khayra al hadi hadi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Zekeriya Salihin adlı bu hadis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 en son olarak Tevbe bahsindeydik. Babu Tevbe. Son iki dersimiz bununla ilgiliydi. Geçen hafta e, Ka'b Ka İbnu Malik'in Tebuk gazvesine katılmaması ve onunla birlikte diğer iki asaptan iki kişinin de Tebuk gazvesine katılamaması bu üç kişiyle bu üç kişiyle ilgili olan süreç ve bunlara e, Tevbe, bunların Tevbesinin kabulüyle alakalı inen ayet ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın onlara karşı takındığı tavır e, ve diğer sahabelerin bu üç kişiye Tebuk gazvesine gitmeyen kimselere takındığı tavırla ilgili o uzunca hadisi şerh etmiştik, almıştık. İçinde birçok faydeler zikretmiştik. Birçok e, e, önemli meselelere işaret etmiştik. E, önemli olan Rabbimiz bizleri e, bu hadisleri anlamayı, bu hadisleri anlayıp amel etmeyi muvaffak kılsın. Kaldığımız yerden e, devam edeceğiz. Son 3 hadis kalmıştı Tevbe bahsiyle alakalı olarak. Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Tevbe bahsiyle alakalı olarak 3 tane hadisimiz kaldı. Bu hadisleri de alıp ondan sonra bir sonraki bab olan babu sabr, sabretme babına geçeceğiz. Diyor ki müellif rahimahullah وعن ابي نجيد بضم النون فتح الجيم عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما إمران ابن حسين, yani النجيد, ان راده بن الحسين anlatıyor annam raaten min juhayna juhayna kabilesinden bir kadın atat rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem nbi aleyhisselam'a allah resulüne gelmişti ve min hamileydi hamile kalmıştı, gebeydi. Ama gebe kalması normal meşru bir evliliğin sonucu değil de neydi? Zinanın bir sonucuydu. Ebu Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Biz hatırlarsanız bu iki hafta önceki tevbe rahsine başlarken tevbenin beş tane şartının olduğunu söylemiştik. Demek ki bu kadın İhlas da ihlasla allah Teala'ya tevbe etmiş. Ondan sonra günahtan el, etek çekeceğine azmetmiş ve günahtan elinin eteğini çekmiş, vazgeçmiş. Artık işlemiyor. E, Vakiti de var zaten. Ve pişman. Bu beş şart. Pişman olmuş geliyor aleyhissalatü vesselam'a. فَقَالَتْ ya رَسُولَ اللّٰهِ hadden, fa aqimhu alayya. اَسَبْتُ حَدًّا Ey Allah, Resulü bana diyor bir had gerek. Bir ceza gerek. Yani ben diyor öyle bir iş işledim ki, öyle bir günaha, günah irtikap ettim ki, bunun üzerine bana ne gerek? Had cezası gerek. Aleyhisselatü Vesselam o günkü toplumun, o günkü Medine devletinin başkanı. Onu ne yapıyor? Kadın geliyor diyor ki bunu bana ne yap? Bu haddi bana uygula. Yani tevbenin samimiyetine bakın arkadaşlar. Feda Nebiyyullah sallallahu aleyhi ve sellem veliyyehe. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bunun üzerine çağırıyor kadının velisini. Babasıdır, abisidir, kardeşidir, kocasıdır, eşidir, kimse artık. فَقَالَ اَحْسِنْ اِلَيْهَا Diyor ki, kadına iyi bak, iyi davran. فَاِذَا <gülüyor> Kadın diyor, çocuğunu koyduğu zaman, yani doğurduğu zaman kadını bana geri getir. فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ فَشُدَّتْ عَلَيْهَا فِيَابُهَا Aleyhisselatü Vesselam'ın emri üzerine, bu velisi kadının velisi, doğum yapana kadar, doğum yapınca dek kadına iyice bakıyor. Doğumunu yapıp, çocuk dünyaya gelince Aleyhisselatü Vesselam emrediyor ve elbisesi güzel bir şekilde kadının üzerine bağlanıyor. Ki üstü başı açılmasın. Az sonra rejim cezası uygulanacak. Taşlanacak. Değil mi? Yani bu acı bir e, sahne olacak onun için. Üstü başı açılabilir. Ondan sonra elbise üzerine iyice geriliyor, sıkılıyor böyle, bağlanıyor. ثُمَّ اَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ a.s. emrediyor ve sahabe topluluk. O ona şahit olan topluluk ne yapıyor bu olaya şahit olan? Başlıyor taşlar atmaya. Tabi taşlar arkadaşlar çok büyük böyle kaya değil. Çok küçük mercimek gibi taşlar da değil. Yani fıkhen bu incelenmiş rejim nasıl olur diye. Bu yani bir atışta öldürmeyecek rejim kimseyi. Niye? Çünkü bir atışta öldürürse onun ne, yapma, onu ne yapmamış oluruz? Bir an önce öldürmüş oluruz ve bir an önce acı çekmeden buradan gitmiş oluruz. Biraz ne yapması lazım diyorlar? Acı çekmesi lazım. Acı çektiğini gören insanlara da bu ne olması lazım? İbret Hı. olması lazım. Çok da küçük böyle taşlar atıp, taş, küçük küçük ondan sonra her taraf yararlanacak ama hiçbir fayda yok, ölmeyecek. Bu da sakıncalı bir durum. Sonra Ve aleyhissalatü vesselam bu kadına ne yapıyor? Cenaze namazını kılıyor. Öldükten sonra. Ve oluyor, ölüyor. Ve cenaze namazını kılıyor. Fekale lehu Ömer. Tabi Ömer radıyallahu anh diyor ki aleyhissalatü vesselama Tusalli aleyha ya Rasulallah ve kad zened. Yani bu kadın zina etti. Sen de onun cenazesini mi kılıyorsun ya Allah'ın Resulü? Çünkü aleyhissalatü vesselamın bazı mevakif, konumları, durumları, duruşları var. Mesela borcu olan adamın cenazesini kılmamış Aleyhisselatü Vesselam. Soruyor. Borcu var mı onun? Yok <gülüyor> ki var. O zaman diyor siz kılın namazını. Yani alimler, işte burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zina eden bir adamın borcunu, zina eden bir kadının namazını kılmış. Orada borcu olanı kılmamış. Diyorlar ki eğer devlet başkanı yahut cami imamı yahut hoca, imam, şey biliyor ve görüyor, biliyor, şu cenazenin cenaze namazını kılmaz. Bir gün ondan dolayı cenaze namazını kılmayı terk ederse geride kalanlara o çaydırıcı bir tavır olarak kabul edilecek. Geride kalanlar tarafından bu böyle e, ya bak işte demek ki bu iş, bu ölen kişi zamanında içki içerdi yahut da intihar etti. Selam. Selam. Yahut zina, zina etmişti, bu çok zina ederdi yahut kötü işler yapardı, içki içerdi filan falan. Bak bu adam da imam da bunun cenaze namazını kılmadı. Niye kılmadı? Bundan dolayı kılmadı. Ha bize ibret olsun, ders olsun diye. Bir tavır takınılan tavrın karşılığını alacak. Toplum tarafından bilinecek, anlanacak, idrak edilecek bir şey varsa, konum varsa tavır takınılmalı. Aynı şey bizim için de geçerli. Yani mahallenin bakımı çık satıyor. Ona alışveriş yapma. Değil mi? Ona tavır takındığını ne yap? Göster. Selam bile vermeyebilirsin değil mi? Bir önceki derste almıştık hatırlarsanız. Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Bir önceki derste okumuştuk hatırlıyorsunuz. Elli gün. Ne peygamber aleyhisselatü vesselam ne, ne ashabı ne kapla ne diğer o iki kişiyle konuşuyor ne onlara selam veriyor ne selamlarını alıyor. Yani bu da emri bil mağrufdandır. Tavır takınma, tepki koyma. Meşru ölçüler içinde. Bunu yapacaksın. Aleyhisselatü bunun cenaze namazını kılıyor. Ömer R. olan diyor ki yani bu kadın zina etmiş olmasına rağmen sen onun cenaze namazını mı kılıyorsun? Çünkü büyük günahlar ehl-i sünnet ve cemaate göre nedir? Kişiyi dinden çıkarmaz. Yani biz peygamberin yolunda giden insanlar olarak ne iman ediyoruz? Büyük günahların ne kadar çok olursa olsun, hangi boyutta olursa olsun, büyük günahları işleyen kimse ne olmaz? Kafir. Olmaz. Günahkar olarak ölür onun durumu Allah'a kalmıştır. Allah'ın meşiyetine dilemesine kalmıştır. Allah dilerse affeder, dilerse affetmez. <gülüyor> Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ömer'e لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ اَهْلِ الْمَد۪ينَ لَوَسِعَتْهُمْ Ömer'e diyor ki bu kadın öyle bir tevbe etti ki şayet Medine'den bu kabul olan tevbe 70 kişiye dağıtılmış olsaydı o 70 kişiyi ne bu tevbe? Kapsar içine alır Yani aleyhissalatü vesselam burada güzel bir ahlak öğretiyor. Yani insanların yapmış olduğu zahir günahlara bakarak günahlarından dolayı onları hemen ne yapmayın arkadaşlar? Alçaltmayın, kınamayın. Onlara hemen cehennemlik yapmayın. Bu bizim metodumuz, menhecimiz, yolumuz değildir. Geçen de söyledik. Allah'ın makfiyeti, rahmeti çok geliştir. Yani o insan Allah'a tövbe etmiştir belki. Sen bunu bilmiyorsundur. Günahlarıyla artık o baş başadır. Allah'ın aklıyla, rahmetiyle, adaletiyle karşı karşıya kalacaktır. Ama sen de kalkıp bundan sonra ne yapmamalısın? Yani bunları gördüklerse bu adam çok fena, çok kötü. Bunun Allah günahlarını affetmez. Böyle yaptı, şöyle yaptı diyerek yani sanki Allah Teala'nın cennet anahtarlarını, cennet kapılarının anahtarlarını, rahmetini sanki sen tutuyormuşçasına sen, sen sahipmişçesine onu bunun hakkında ne yapamazsın? Konuşamazsın. Yani öyle insanlar var ki Aleyhisselatü Vesselam'da bahsediyor ya Yahudilerden bir kadın, bir amel işliyor, işlemiş oldu fahişe bir kadın, kötü bir kadın, işlemiş olduğu amelin karşılığında cennete giriyor. Öyle insanlar var ki bir söz söylüyor, söylemiş olduğu sözden dolayı Allah onu ne yapıyor? Cennete sokuyor. O yüzden yani Allah Allah'ın rahmeti geniştir. Sürekli tebebe kapısının açık olduğunu insanlara söylemek lazım, bunu hatırlatmak lazım. İnsanlar arasında merhametli olmak lazım. Aleyhisselatü Vesselam da bunu anlatıyor Ömer'e. Bu şekilde Nebi Aleyhisselatü Vesselam öğre, bunu öğreterek, bunu söyleyerek onu tembih ediyor. Hemen diğer haline çekiyoruz. An-i İbn-i Abbas radiyallahu anh En-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam İbni Adem'in Adem in, oğlunun insanın insanoğlunun bir vadi dolusu, altını olsa bir vadisi var ve o altınla dolu. Vadiye, bir depo değil arkadaşlar, vadiye. <gülüyor> Tehabbe en yekune lehu vadiyen Onun yine de kendisinin ne olmasını ister? iki tane vadisi olmasını ister. Yani bir tane var, ikincisini de istiyor. Ve len illa fâhu ille turâh. Ama onun ağzını ancak ne var Toprak doldurur. Türkçesiyle toprak doyurur. Çünkü kabre girdiğinde onun artık ağzına, burnuna, kulağına, gözüne ne atıyorlar suratına? O kefenin üstünden toprak atıyorlar. O zamana kadar insan oldu hep ne diyecek? İsteyecek. Doymayacak. Ve yetubullahu ala mentâb diyor ki aleyhissalatü vesselam Allah ise tövbe edenin tövbesini kabul eder. Hemen diğer hadis. Ve an ebi hurayrata radıyallahu anh أن رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem قال yadhakullahu Allah Teala ne yapar? Yadhaku. Arapça bilen arkadaşlar söylesinler. Allah Teala güler. Allah Teala <gülüyor> güler. Yani burada ne var arkadaşlar? Allah Teala'nın gülme sıfatı var. Bunu bize kim haber veriyor? Rasulullah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın İfade çok acık. Hadisi Buhari Müslüm rivayet ediyor. Yedhakullah. Allah güler. Kalkıp birisi derse ki ya kardeşim Allah güler diyorsunuz da işte bu insan güldüğü zaman dişleri çıkar, dişleri gözüküyor, mimikleri çıkar. tamam mı? Hatta gözünden yaş bile gelir. Siz nasıl olur Allah-u Teala'ya gülmek sıfatını nispet edersiniz, ispat edersiniz ve böylece allah Teala'yı kula benzetirsiniz derse bizim cevabımız ne olur arkadaşlar? Deriz ki bir kere Allah-u Teala'nın gülmesi hakkında, bu sıfatı hakkında bize haber veren Resulullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Aleyhissalatü vesselam Rabbimizin güldüğünü bize anlattıysa, ifade ettiyse bizler de onu yapmak zorundayız? Evet. ispat etmek zorundayız, buna iman etmek zorundayız. Nasıl iman edeceğiz? Keyfiyet biçmeden, nasıllığını kurcalamadan. Çünkü mahlukat arasında dahi sıfatlar birbirinden farklı olmasına rağmen mahlukat, varlık, yaratıklar arasında dahi sahip olan sıfatlar birbirinden farklı olmasına rağmen aynı sıfat, isim aynı. Değil mi? Görme, koklama mesela. Kadıncanın koklaması farklı, insanın koklaması farklı değil mi? Yani. Her bir yaratığın sıfatı farklı. Mahlukat arasında bu kadar ikisi de mahluk olmasına rağmen aynı sıfat birbiri arasında bu kadar farklı iken Nasıl olur da sen bizim allah Teala hakkında ispat etmiş olduğumuz sıfatın aynı insanda olan sıfatla benzer olduğunu söylediğimizi bize ne yapabilirsin? İtham edip iddia edebilirsin. Bu bir buhtendir. Akıl dışı bir. akılsız bir nedir? İftiradır. Biz bunu söylemiyoruz. allah Teala güldüğü zaman dişleri çıkar gözükür. Böyle bir şey demiyoruz. Biz Allah'a bunu ispat etmedik. Peygamberin söylediği şekilde Kur'an-ı Kerim'in çizdiği sınırlar içinde ispat olunan her şeyi ispat ederiz. Teşbih yapmadan hiçbir şeye benzetmeden, ona keyifiyet nasıllılık bitmeden, değil mi? Taatil etmeden yani onu iptal etmeden ve önemlisi de tahrif etmeden. Ne demek tahrif? Yani peygamber güler demiş ama peygamber güler demiş ama peygamber güler demiş ama Bundan maksat razı olur veya işte ister gibi. Ne yaparlar? Tahrif. ona da tahrif diyor. Bu allah Teala'nın ve sıfatlarıyla ilgili olarak Ehl-i Sünnet'in metodu vasıkaya de söylediğimiz üzere bu da esas üzerinedir. Ne yaparız? Tahrif etmeyiz, ta'til etmeyiz, inkar etmeyiz, tekih etmeyiz ve teşbih etmeyiz. Güler güler. Ve Aleyhisselatü Vesselam diyor ki يَدْحَقُ اللّٰهُ ila رَجُلَيْنِ Allah Teala şu iki adama güler. يَقْتُلُ أَحَدُوهُ al الْآخَرِ Biri diğerini öldürmüştür. Biri diğerini vurmuştur, katletmiştir. Ama ikisi de ne yapar? يَدْخُلَانِ الْجَنَّةِ İkisi de cennete girer. Katil de cennette, maktul de cennette. Hatırlarsanız niyet babında yine buna benzer bir hadis vardı. Birbirine iki tane kılıç çeken ve öl çeken de, çekilden de, ölen de, öldürülen de ateşte diyor. Da Be burada ise katil de, maktul de ne yapıyor? Cennete giriyor. O, oradaki niyet bahsinde neydi? Her ikisi de birbirini ne yapıyor? Katletmek için davranıyor. Niyeti bu. karar vermek, öldürmek. Buradaki farklı bir olay. Tevbe olayları burada. Katil öldürmüş, maktul ise ölmüş, şehit olmuş Allah'ın izniyle. Zaten o cennete girmiş. Ama katil ölmeden Allah-u Teala'ya ne yapıyor? Tevbe ediyor. Aleyhisselatü Asana e diyor ki, يُقَاتِلُوا hada fi سَبِيلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلُ Diyor, öldürülen Allah yolunda savaşmış. Allah'ın yolunda çaba sarf etmiş, öldürülmüş. سُمَّ يَتُوبُ اللّٰهُ عَلَى الْقَاتِلِ Sonra Allah-u Teala katile ne yapıyor? Tevbe ediyor. فَيُسْلِمُوا فَيَسْتَشْهَدُوا fe, Katil de, bir dönem katilmiş ama, Sonra ne yapıyor? Tövbe edip Allah yolunda Müslümanlarla beraber Allah'ın kelimesini yükseltme madına yüceltme madına savaşıyor ve o konuda şehit oluyor. O da ne yapıyor? Cellete giriyor. Vahşi gibi sahabeden. Değil mi? Hamza'yı öldürmüş. Hamza cennette değil mi Allah'ın izniyle? Hatırladığım kadarıyla cennette müjdelenmiş bir sahabe. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. Vahşi de sonradan sahabe olmuş. Müslüman olmuş, tövbe etmiş. Subhanekallahumma ve hamdülek <gülüyor> ve la ilahe illa ente esteğfuruke ve töbete.